A'ud billahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü ve selam aleyke ya seyyidil evvelin ve'l-ahirin ve ila jami'il enbiya'i vel mursalin ve ila jami'il evliyi ve'lhamdülillahi ve rabbil alamin. Bugün hep beraber inşallah Allah'ın El-Zahir ve El-Batın ismini anlamaya çalışacağız. Allah evveldir, Allah ahirdir. Allah zahirdir, Allah batındır ve Allah her şeyle her şeyi bilendir buyurdu ayet-i kerimede. Allah'ın isimlerinden birine eğer iman etmezsek, o iman, iman olmaz. 99 isminde tek bir tanesine iman etmezsek o iman olmaz. Allah o imanı kabul etmez yani. Allah'ın bir ismine iman etmediğinde o ismin yerine başka bir şey koyar. Yani Allah'ın o ismini başka bir şeye, başka birine verir. Dolayısıyla onu Allah'a şirk koşmuş olur. İmanına şirki karıştırmış olur. Allah şirk karıştırılmış bir imanı kabul etmez buyurdu. Allah zahirdir, Allah batındır. Eğer zahir ismine iman etmezsek geçmişte batniler vardı. Batını. Bunlar sadece biz işin batınına bakarız. İşin İş yüzüne bakarız, işin hakikatine bakarız deyip zahiri inkar ettiler. Zahiri yok saydılar ya da. Aynı şekilde zahiri kabul edip batını kabul etmeyenler de böyledir. Mesela zahiri olarak namazı kılarız, abdest aldık, Kıbleye döndük, tekbiri getirdik, fatihayı okuduk, rükveye gittik, doğrulduk, secdeye gittik. Namazı böyle tamamladıksa, bu namazdır dediler. Namazın bir de batını var, yani iç tarafı var, içi var namazın. İçi olmasa da bu namaz namazdır dense, namazın batını tarafını, iç yüzünü, iç tarafını inkar etmiş olur. Hiçbir zaman o namaz kılmış olmuyor. Namazın iç yüzü nedir? Okuduğu Fatiha'yı anlamaktır. Bilerek okumaktır. Onu mirajda, Allah'ın huzurunda okumaktır. Ruku edip, secde ederken, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Eala derken, bunu direkt Allah'a söylediğini bilmektir. Ve bu söyleyişi huzurda söyleyip bunu tatmaktır. Yoksa sadece diliyle Subhan'arabbiyel azim ya da Subhan'arabbiyel ala demesi yetmez. Allah eğer oku dediyse okumak Allah'ın emri ise okumak anlamaktır. Mesela sadece zahiri olarak yüzünden okusak bu okumak olur mu? Okuduğumuzu zannetmiş oluruz. Anlamadıysak okumamışız. O okuduğumuz okumanın zahiri tarafıdır. Yani elhamdülillahirrabil alemin dedik. Bu zahiri tarafıydı. Bunun içinde ne var? Allah'ın bize bunu söyletmesinin hikmeti nedir? Muradı nedir? İçinde ne var? Hamd, övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah'a maksustur, Allah'a aittir. İçinde bu var. Bu da okumanın batını tarafıydı. Eğer okumanın zahiri tarafı var da, batını tarafı yoksa o yarımdır. Dolayısıyla o okunmuş olmuyor. İbadet de böyledir. Ameller niyete göredir buyurdu. Ameli zahiri olarak yaparsın, niyet batınidir. Manevidir yani. Eğer sadece zahire baksak, batını inkar etmiş, yok saymış oluruz. Sadece batına baksak, zahiri inkar etmiş oluruz. Biri dese ki biz namaz kılmasak, yani zahiri olarak abdest alıp huzurda durmasak da, gönül itibariyle Allah ile beraber olsak, Fatiha'yı okusak, tesbihleri okusak, bu namaz olur mu? Bu da namaz olmaz. Yani ikisinin beraber olması gerekiyor. Bütün ibadetlerin, her şeyin, insanın bir zahiri tarafı vardır. Bir de batını tarafı, manevi tarafı yani iç yüzü vardır, içi vardır. Eğer bunu tek taraftan anlarsak bu iman olmaz. Hangisini inkar edersek edelim, yok sayarsak sayalım... Allah'ın ya zahir ismini ya da batın ismini inkar etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu da iman olmaz. Evet ayet-i kerimede Allah buyuruyor ve "Huvel Allah evveldir, Allah ahirdir. Allah zahirdir, Allah batındır. Ve huve bi kulli şeyin alim. O her şeyle, her şeyi bilendir. Zahiri de bilendir, batını de bilendir, evveli de bilendir, ahiri de bilendir. Herhangi bir şeyin zahir ya da batın oluşu onun bilmesine manide eğilir. Zahir de onun için, onun iç yüzü vardır, içini bilir. Batının da batın olması, gizli olması onun için batın değil, o da zahirdir. Onun için Çünkü her şeyi Her şeyle biliyor Onun için Allah Zahirdir Zahir demek Zuhur eden Açığa çıkan demektir Açıkta olan apaçık olan demektir Görünen demektir Allah apaçık görünendir dedi. Allah zahirdir Allah Neyle zahirdir El esmaül husnasıyla zahirdir. Kudretiyle zahirdir. Rahmet etmesiyle açıktadır yani zahirdir. Öğretmesinde zahirdir. Rızkı vermesinde zahirdir. Belaları def etmesinde zahirdir. Kulun bunu görmesi gerekir. Yani Allah kuluna el esmaül husnasıyla isimleriyle güzelliğiyle görünendir. Aynı şekilde Allah batındır ama gizlenmeyen batındır. Yani Allah batındır, gizlidir, göremiyoruz diye bir şey yok. Zahir ismiyle batın ismi birbirine mani olmaz. Onun için Allah görünmeyen zahir, gizlenmeyen batındır. Görünmeyen zahir, gizlenmeyen batındır. İki isim birbirine mani olmaz. Perde olmaz. Hem apaçıktır, hem göremiyorsun. Şah damarından daha yakındır, göremiyor ve onu hissedemiyor, tadamıyorsun. Sorun, sorun kuldadır. Kul bakamadığı için görmüyor. Onunla beraber olamadığı için tatmıyor, hissetmiyor onu. Onun için ne dediler? Arifler Allah'ın zuhürü o kadar şiddetli ki zuhurunun şiddetinden görünmüyor. Zuhurunun şiddetinden o kadar açık ki o açık olmanın zahir olmanın şiddetinden göremiyor. Nasıl mesela? Göz bakar ve her şeyi görür ama kendini göremez. Her şeyi gören göz, kendi kendisini göremez. Bunun üstüne biraz tefekkür etmek lazım. Acaba zuhurunun şiddeti ne demektir? Zahir demek, bir de üstün olmak demektir. Kaplayan, ihata eden demektir her şeye, her şey üzerinde üstünlüğü olan demektir. O kadar zahir ki, her şeyi ihata etmiş, mühüt ismiyle tecelli etmiş, her şeyi ihata etmiş, kaplamış, bununla beraber, o zuhurunun şiddetinden batındır, görünmüyor. Her şeyin içinde, iç yüzünde, hakikatinde o vardır, o tecelli etmiştir. Ama aynı şekilde bir o kadar da zahirdir. Allah kuruna yardım ederken bu yardımı zahirdir. Yani bunu açıktan yapar. Hangi vesileyle yaparsa yapsın, zahiri olarak Allah yardım etmiştir. Batın olarak da Allah yaratır. Yaratırken bunu gizli yaratır. Gizli yaratır ama işini, yardımını açıktan yapar, zahir ismiyle yapar. Şeytan mutlaka Allah'tan, Allah yolundan arı koymak için her türlü vesveseyi üretir. Birçok kardeşimiz de böyle bir vesveseye kapılıyor, kapılmıştır. İşi yapmadan, sadece işi bilmekle işi yaptığını zannetmiştir. Zahiri bir kenara bırakıp, biz işin hakikatini biliyoruz, özünü biliyoruz deyip, şeytanın tuzağına düşmüştür. Bu çok tehlikeli bir tuzaktır. Bunun sebebi nedir? Bildiğini zannetmek. Hiçbir bilgisi olmadan bildiğini zannetmek. Bir şeyler duymuştur, bir şeyler okumuştur. Allah dostlarından, velilerden, mürşid-i bir şeyler duymuştur, okumuştur. O duyduğunu, okuduğunu bilgi zannetmiştir. Okumakla anladığını, marifete sahip olduğunu zannetmiştir. Oysaki aslında kendi nefsine baksa, kendisine baksa hiçbir şey bilmediğini ve hiçbir şey yapmadığını anlar. Allah eğer zahir ve batınsa aynı şekilde İmanın da bir zahiri tarafı bir de batını tarafı vardır. İmanın batını tarafı Allah'ı bilmektir, tanımaktır, inanmaktır, iman etmektir, sevmektir, aşık olmaktır. Bu işin iç yüzüydü, batını tarafıydı. Eğer bu imanın bir de zahiri tarafı olmazsa ne olur? Yarım olur, yarım kalmış olur. İmanın zahir tarafı nedir? İlle lezine âmenû ve âmelis sâlihâ İman edenler ve salih amel işleyenler. Onun için alimlerimiz acaba salih amel imandan bir cüz müdür, değil midir diye birçok şekilde tartışmışlar, ihtihad etmişler, fikir beyan etmişler. Kimisi bir cüzüdür, bir parçasıdır salih amel. Kimisi yok parçası değildir demiştir. İmanla amel asla birbirinden ayrılmaz. İman varsa salih amel vardır. Salih amel varsa iman vardır. Eğer güneş varsa mutlaka güneşin ışığı vardır. Güneş aydınlatır yani, ısıtır. Eğer ısınıyorsak, aydınlanıyorsak güneş var demektir. İmanla salih amel böyledir. Ne kadar salih amel, o kadar imanın şiddeti, nurunun şiddeti var demektir. İman o kadar kamil demektir. O kadar sahibini, sahibinin işini, amelini aydınlattı demektir. Onun için ikisi birbirinden ayrılmaz, bir bütündür. Biri ötekinin lazım olanıdır, gerekli olanıdır. Ben sadece batın ismine iman ediyorum, işin batınına, işin özüne, hakikatine bakıyorum. Zahir basittir eğer dediyse biri, Allah'ın zahir ismini inkar etti, ameli de inkar eder. İman lazımdır, gereklidir ama amel gereksizdir diyor. Olmasa da olur, onu hafife alır, onu basite alır. Böyle yaptığında şeytanın tuzağına düşmüş olur. Aynı şekilde ben işin zahirine bakarım. Batınını bilmem, anlamam. Demek de Allah'ın batın ismini inkardır. Zahiri olarak namazı örnek verdik. Namazımı kılarım, yani abdestimi alır, kıbleye döner, Tekbiri getirir, kıyamda durur, rükuya gider, secdeye giderim, namazımı kılmış olurum. O anda ne düşünmüşüm? Miraçta olmuş muyum, olmamış mıyım? Söylediğimi anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Bu önemli değil. Dediğinde Allah'ın batın ismini inkar etmiş olur, namazın batınını inkar etmiştir. İçini yok saymıştır yani. Tabiri caizse imansız, amel gibidir. İçi yok çünkü. Evet, Allah zahirdir ve Allah batındır. Bütün ibadetlerin, bütün amellerin bir zahiri, bir de batini vardır. Bütün amellerin zahiri, başlangıç itibariyle yaptığın iştir. Batini de niyetindir, imanındır. O işin üç yüzünü bilmendir, bilerek onu yerine getirip yapmandır. Elbette ki biri, eğer bir yanlış yapacaksa önce ona bir kılıf uydurmalıdır, uydurur. Yani şeytan ona bir kılıf uydurur. Böyle yapanlar genel olarak kullandıkları kılıf nedir? Bunun adına tevhid diyorlar. Vahdet diyorlar. Yani biz tevhide ermişiz. Tevhidle bakıyoruz. Vahdetle bakıyoruz. Tevhid, vahdet bu değildir. Tevhid bir araya getirmektir. Birlemektir. Birlemen gereken şey evet zahir ve batındır. İkisini birden birlemen gerekiyor. Evet. Bir de insan zahir ve batındır. Yani bir zahiri tarafı vardır, bir de onun batın tarafı vardır. Allah evel ve ahirdir, ama insanın evveli de, ahiri de Allah'tır. Allah'tan gelmiş dönüşü Allah'adır. Allah zatında zahir ve batındır, ama insan, insanın zahiri ve batını da Allah iledir yalnız. Zahiri tarafı bedeni tarafıdır, dünyevi tarafıdır, dünyayla bağlantısı olan taraftır. Bu Allah'ın isimlerinden tecelli eder. Bütün varlık Allah'ın isimlerinden tecelli etmiştir. Bütün varlık bir hareketten ibarettir, hareket. Atom hareketten meydana geliyor. Hepimiz bunu biliyoruz. Hareket eden bir şey vardır. O hareket eden bir şeyde o da aynı şekilde hareketten meydana gelir. Sonuç itibariyle sıfır. Sadece bir hareket. Bu hareketin asıl adı tecellidir. Allah'ın tecellisidir. Bu hareket o an dediğimiz zamanın en küçük parçasını meydana getirir. O anın Peş peşe gelişi, o hareketin sürekli oluşu da zamani meydana getirir. Zamanın sürekli oluşu mekani meydana getirir. Varlığı meydana getirir. Yani bütün varlık Allah'ın isimlerinin tecellisinden ibarettir. Her şey. Her şeyin zahir tarafı Allah'ın isimlerinin tecellisidir. Her şeyin manevi tarafı da Allah'ın isimlerinden ibarettir. İnsan hariç. İnsanın batın tarafı zatından Allah'ın zatından tecelli ediyor. İnsan ile diğer varlık arasındaki fark budur. Onun için zahir batına hizmet halindedir. Kendi batınına hizmet halindedir. İnsanın batınına hizmet halindedir insana hizmet ederken aslında kendine hizmet ediyor. Onunla Allah'a yaklaşıyor. Meleklerin secdesi de bu cinslendi. Allah batındır insan için. Allah'ın kuluna nef ettiği ruh zatı tecellidir. Bu tecelli aynı zamanda sürekli ve daimidir. Yani kul batın itibarıyla, hakikat itibarıyla Allah ile var. Eğer bu tecelli olmasaydı o Allah'a halife olmazdı. Halife olan taraf Allah'ın kuluna nefettiği ruh tarafıdır. Eğer biri sadece zahirine baksa, maddi tarafına baksa, onun hayvandan bir farkı olmaz. Çünkü hayvanın da zahiri tarafı vardır, manevi tarafı vardır. O da aynı şekilde Allah'ın isimlerinin tecellisinden ibarettir. Hatta o iki sefer isimlerden ibarettir. Hem zahiri hem batın olarak insan zahiri olarak Allah'ın isimlerinin tecellisinden ibarettir. Manevi tarafı, hakikati, zati tecelliyi almış. Eğer biri sadece zahir tarafına baksa hayvanın yarısı kadar olur. Hayvan onun iki katı kadar daha kıymetli, değerli ve şereflidir. Batın tarafa bakmak için Yapması gereken şey nedir? İçine bakmaktır. İç alemine bakıp kendini anlamaya, tanımaya çalışmaktır. Bakarsa görür. Anlamaya çalışırsa anlar. Allah ona öğretir. Allah size şah damarınızdan daha yakındır derken mutlaka Allah bize bir şeyi öğretiyor. Kendi kendimize yakın olmamızı istiyor. Benimle yakın olmak istiyorsan kendine yakın ol. İç alemine yakın ol. Oraya bak, oradan kendini anlamaya çalış. Kendini anlarsan beni anlayacaksın demektir. Kendini tanırsan beni tanıyacaksın demektir. Kendi hakikatini seversen beni seveceksin demektir. İnsan kendine bakmazsa ne olur? İstediği kadar dışarıda Rabbini arasın, onu bulamaz. En yakınındayken, kendisine daha yakınken Rabbini kendisinde bulamazsa dışarıda, dışarıdaki tecellide nasıl bulabilir? Bulsa neyi bulacak? Bulsa isimlerinin tecellisini bulacak. Bu tecelli evet, esma tecellisidir. Zati tecelliyi hiçbir zaman bulamaz demektir. Evet, insan çift yönlü bir varlıktır. Bir zahiri, bir de batini tarafı vardır. Bir fani, bir de ebedi olan tarafı vardır. Ebedi tarafı Allah'ın nefettiği ruhudur. Yani batındır. Onun hakikatidir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? ''Men arefe nefsehu ve ked arefe rabbehu. Kim nefsini, kendini tanırsa, kendine arif olursa, Rabbini tanır. Rabbinin arifi olur. Bir, Allah'ı tanıyan, tanıyanı anlamak için isim olarak hangi isim kullanılmış? Arifi Billah. Arifi Billah. Okuduğumuz ayetteki ve huve bi şeyin alim. Allah her şeyle her şeyi bilendir. Arifi Billah da Arifi Allah deseydi de olurdu. O zaman Allah'ı tanıyan manasına gelirdi. Arifi Billah Allah'ı tanıyan demek değildir. Allah ile Allah'ı tanıyan demektir. Kendindeki Allah'ın nefesi, ruhla sahibini tanıyan demektir. Evet. Onun için insan, Allah zahir ve batındır. İnsan da, insanın da zahiri ve batını tarafı vardır. Batını tarafını Allah'tan olan tarafını tanımadıkça, anlamadıkça Allah'ı tanıması, anlaması da mümkün değildir. O zaman o hazreti insan olmaz. Sadece isimlerin tecellisini görmüş, anlamış, tanımış olur. Bu bile şu anda büyük bir meziyettir. Bunu anlama derdimiz bile kalmamıştır. Böyle biri bile hayvanla aynı konuma düşmüş demektir. O kadarını hayvan da biliyor. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu yeryüzünde yürüyen canlılar havada uçan kuşlar saf saf uçan kuşlar her biri sizin gibi bir cemaattır dedi. Onların da zikri vardır, onların da tesbihi vardır, onların da secdesi vardır. Ama Allah'ın insandan istediği başka bir şeydir. Evet. Hazreti insan olmasıdır, kendini bilip tanımasıdır. Yani batını, hakikatini bilip tanımasıdır. Bildikçe, tanıdıkça onu sevmesidir. Ona aşık olmasidir, abd olmasidir. Yaratılışın gayesi budur. Allah'ın zahir ismiyle ilgili ayetleri anlamaya çalışalım şahda. Elem tera enallahu hasaralekum <gülüyor> semawati ve mafi al Görmüyorlar mı? Görüyor musunuz ya da görmüyor musunuz? Bakıp anlamıyor musunuz ki göklerde ve yerde her ne varsa Allah onları size Müsahkar kılmış emrinize vermiş her şey sizin emrinizdedir. ve esbagh aleikum ni'amahu zahireten ve batine. Allah nimetlerini üzerinize yağdırıyor. Bu nimetler yağdırdığı nimetler hem zahiridir hem de batinidir zahiri ve batini nimetler. Ve Minen al men mücadilu İnsanlardan bir kısmı öyle insanlar var ki Allah hakkında mücadele ederler. Bi-giri ilim, bilmedikleri halde Allahı bilmedikleri, Allah hakkında bilgileri, ilimleri olmadığı halde Allah hakkında mücadele ederler. Vela hıda, hidayetçisi, mürşidi olmadığı halde, hidayete erdireni olmadığı halde, Vela kitabin münir, nur saçan, nurlu bir kitabı olmadığı halde, Allah hakkında mücadele eder. ilmi olsa veya hidayetçisi, mürşidi olsa veya bunu Allah'ın kitabından yapmış olsa hadi yapsın. Bunlar bunlardan hiçbiri olmadığı halde Allah hakkında mücadele eder. Allah'ı anlatır. Allah'ın muradını anlatır. Her neyi anlatırsa anlatsın. Eğer bir ilmi, bir hidayetçisi, bir kitabı onu Allah'ın kitabından almıyorsa o kendine iftira ediyor, kendine zulmü ediyor, Allah'a iftira ediyor. Ama bakıyoruz. Hemen herkes bu konuda konuşur. Ne ilmi vardır, ne hidayetçisi vardır ile onu söylüyor ne de onu Allah'ın kitabından söylüyor Demek ki Allah'ın nimetleri bir zahiri Bir de batınıymiş vezer zahirel ismi ve batinehu. kaçının sakının günahın hem zahirinden hem de batınından kaçının bir zahiri günah vardır, bir de batini gizli bir gizli günah vardır. Allah ikisinden de sakının ve kaçının dedi. İn elledi ne yeksibunel isme o günahı, zahiri olsun batini olsun kim onu kesmeder kazanırsa se yüzdene bir makanu iftiraful onlar kazandıkları o günahla mutlaka cezalandırılırlar onun cezasını mutlaka görürler istedikleri günah ister zahiri olsun ister batını olsun ister açıkta olsun ister gizli olsun Allah günahın zahirinden de batınından da sakının dedi Yoksa cezasını görürsünüz. Zahiri günah bellidir zaten. Gördüğümüz günahtır. Görünen günahtır. Batini günah nedir? Görünmeyen. Bir tek kendisinin bildiği veya çok iyi zaman kendisinin bile anlamadığı günah. O kadar gizli ki gizli şirk gibi mesela. Kendisi bile onu göremiyor ve anlayamıyor. Hatta günah işliyor, doğru ve güzel yaptığını zannediyor. En basitinden, mesela birini eleştiriyor, niye böyle yapıyorsun denildiğinde onun için söylüyorum. Onu sevdiğim için söylüyorum. Oysa ki Allah onu yasaklamış, men etmişti. Eğer biri kendi gönlünde bir yanlış düşünceye sahipse, mesela haset ediyorsa, bu da gizli günah değil. birilerini çekemiyorsa, onu o nimete layık görmüyorsa, hasettir bu, gizli günah. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Ateş nasıl odunu yiyip bitiriyorsa, yakıp bitiriyorsa hasetle amelleri öyle yakıp yiyip bitiriyor. Zahiri olarak hiç yanlış yapmasa bile içindeki o batını günah gizli günah ne yapıyor? Amellerini yakıp bitiriyor. Cezasını, kendi cezasını kendisi veriyor. Evet. Bir de Allah zahiri ve batini nimetlerini üzerinize yağdırır, yağdırıyor buyurdu. Zahiri nimetler hepimizin anladığı nimetlerdir. Batini nimetler hangisidir? Batini nimet hangi türden olursa olsun mutlaka o batını besler ve büyütür. Batini yani maneviyatını, manevi halini besler ve büyütür. Temizler, tertemiz hale getirir. Bu imamdır, muhabbettir, Allah'ı sevmektir. Bu Allah'ı bilmektir, Allah'ı tanımaktır. Yaptığımız bütün ibadetler bunun içindedir, ibadetler. Allah için yaptığımız bütün iyilikler, bütün güzellikler, bunun içindir. Batını temizler, batını besler ve büyütür. Olgunlaştırır, kemale erdirir. Yani Allah'ın isimleriyle yaptığımız her hal, her hareket, her tavır batının nimeti beraberinde getirir. Batının nimeti yağdırır. Okumak, anlamak, iman etmek, imanını ahlaka dönüştürmek, amele dönüştürmek de Allah'ın zahir ve batın isminin tecellisiyle ilgilidir. Eğer biri okumadıysa, anlamadıysa ya da okumaya, anlamaya tenezzül etmediyse bu ne demektir? Bu benim ihtiyacım yok demektir. Allah kuluna bir mektup göndersin, kulu onu okumayı tenezzül etmesin. Onu anlamaya çalışmasın, buna tenezzül etmesin. Ne demiştir? Allah gereksiz ve boş yere konuştu demektir bu. Bu kulun gizli olarak batınında bunu söylemesidir. Açıktan bunu söylemiyor olabilir. Açıktan bambaşka şeyler söyleyebilir. Ama gizli olarak söylediği budur. Onun için daha önce arkadaşlar Kur'an'ı daha doğrusu Arapça okumayı yapmaya çalıştılar. Arapça öğrenmeye çalıştılar burada. yarından sonra inşallah derse bir daha başlayacağız başlayalım herkes mutlaka Kur'an'ı en azından yüzünden okuyacak yani zahirini okuyacak zahiri olarak Kur'an'ı okuması gerekir peşinden peşinden bir de batınını okuyacak yani Allah ne dedi, onu anlayacak. Anlamaya çalışacak. En az Allah ne dedi, bunu anlayacak kadar Arapçayı anlaması gerekir. Arkadaşlar aşağıda bir de bunu öğretecek. Bir de Allah ne demek istediği, bir de bu var. Okumak için hem zahirini okuması lazım bir de işini, manasını anlaması lazım. Bir de ne demek istedi. Yani gizliden daha gizli, sırrın sırrı, içi, içini de anlaması gerekir. İnşallah bu dersi de biz vereceğiz. Hep beraber Allah ne demek istedi, Allah'ın oradaki hikmeti, muradı neydi, onu o dersi de İnşallah hep beraber yapacağız. Kim hangi seviyede olursa olsun fark etmez. Ben Rabbimin kelamını okumak istiyorum. Onu söylediği gibi söylemek istiyorum. Rabbim ne söyledi onu anlamak istiyorum. Ne demek istedi onu anlamak istiyorum. Dediğinde burada bunların hepsini öğrenir. Öğrenmelidir. Hatta geçen sefer söylemiştim bizimle beraber olan kardeşlerimizin ben Rabbimin keramını bilmiyorum demesi doğru değildir. Bu bir sorumluluktur. Ben bunu kabul edemem yani. Eğer okumak isterse, sadece okumak isterse bunu 15 günde öğrenir. 15 gün. Yani zahmet edip 15 gün onu okumaya çalışsak ne kaybederiz? Yapmazsak neyi kaybederiz? Benim merak ettiğim bir şey var. Mesela şu anda burada Kur'an'ı okumayı bilmeyen kardeşimiz var mıdır? Onu merak ediyorum yalnız. Geçen sefer ısrarla söylemiştim, kimse kalmasın diye. Belki Allah ne demek istedi? Allah ne dedi? Onu anlamak biraz daha zor olabilir. Evet. Bakıyorsun arkadaşlar önce 50 kişi geliyor, sonra 30'a indi, sonra 20'ye indi, sonra 10'a indi, 5'e indi. Evet. Ne oluyor diye sormak lazım. Hangi saatte olursa olsun kardeşlerimiz o Elif bayi eline alıp. Ben okumak istiyorum dediğinde mutlaka burada öğretecek bir kardeşimiz vardır. Mutlaka vardır. Her zaman vardır. 24 saat. Eğer bu konuda bir aksaklık çıkarsa arkadaşlar hemen bize gelsinler. Okutacağız. Böyle bir aksaklık olmaz. Onun için herkesin mutlaka Rabbinin kelamını okuması lazım. Sadece okuması yetmez. Bir de Allah ne dedi, onu da anlaması gerekir. En az. Sonra öteki zaten kendi liginden geliyor. Sahabeyi sahabe yapan Allah'ın kitabidir. Onların okuduğu başka bir kitap yoktur. Başka ilimleri de yoktur onları gökteki yıldızlar mesabesine getiren Allah'ın kitabıdır. O en karanlık dönemi, saadet asrı yapan Allah'ın kitabıdır. Eğer karanlıkta kalıyorsa, zulmet varsa, zulüm varsa, bilelim ki Allah'ın kitabına, Allah'ın ipine sarılmadığımız içindir. Allah'ın kelamını anlamadığımız içindir. Dini aslından değil de birilerinden tahredi olarak öğrendiğimiz içindir. Allah'ın indirdiği dini değil de uydurulmuş dine iman ettiğimiz içindir. Allah'ın dini, dininin kitabı Kur'an'dır çünkü. Eğer anlamak istersek, kesinlikle Allah bize öğretir. Anlamak istemezsek ne olur? Benim buna ihtiyacım yok demiş oluyoruz. Buna tenezzül etmemiş oluyoruz yani, tenezzül. Mesela ben burada bir şey anlatıyorsam, arkadaşlar beni dinleyip anlasın istiyorum, değil mi öyle? Allah konuşmuş, kurun beni dinlesin ve beni anlasın demiştir. Eğer buradaki kardeşlerimiz beni dinlemez ve beni anlamazsa bu durumda bize hakaret etmiş olmuyor mu? Bize sen boş konuşuyorsun demiş olmuyor mu? Senin söylediklerini zaten ben biliyorum. Seni dinlemesem de olur demiş olmuyor mu? Oluyor. Allah'ın kitabına karşı bu tavır Allah'a nasıl gider? Allah bunu nasıl kabul eder? Ayet-i kerimede Allah buyuruyor Resulullah Efendimize: "Andolsun ki seni ve sana iman edenleri kıyamet günü bu kitaptan sorumlu tutacağız." Bu kitaptan bu kitap bizim aynı zamanda hesap kitabımızdır. Allah hesabımızı bu kitaptan görecek. Bu kitabın üzerinden görecek. Bu kitabın ölçüsüne bizi vurup ya cennete gönderir ya da cehenneme gönderecek. Ama kitabımızdan haberimiz yoksa, okuyup anlamadıksa, en azından bunun için çaba gayret sarf etmediysek hesabı da ciddiye almamışız. Ahireti de ciddiye almamışız. Manasına gelmez mi? Her şey apaçık ortadadır. Ben sadece tekrar ediyorum. Allah ayet kelime de buyuruyordu. Hatırlat. Müminlere hatırlat. Çünkü hatırlatma müminlere fayda verir. Bana düşen hatırlatmaktır Yarından sonra inşallah kendim dersi vereceğim. Evet. Arkadaşlar isimlerini yazdırsınlar. Birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf diye ders vereceğiz. Birinci sınıf okumayı öğrenecek. Kardeşlerimizden biri ona ders verecek. Her birine. Yarın cumadan sonra eğer okuyacak arkadaşları görürsek ona göre gerekeni yapacağız. Aşağı'yı onun için hazırladık. Bayan kardeşlerimiz de aynı şekilde onların da yeri mevcut, imkanları mevcuttur. Onlar da nasıl gerekirse öyle yapacaklar. ikinci sınıf Allah ne dedi onu anlamaya çalışacak. Arkadaşlardan bir kısmı zaten artık o bölümü de öğrenmişler. Onlar için bir üst sınıf gerekir. Ne demek istedi Allah? Allah'ın muradını onlara öğretmeye, anlatmaya çalışacağız. Allah ne dedi? Onu anlamak için Sinan kardeşimiz ders verecek orada. Arkadaşların isimlerini yazın. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf diye. Ben listeyi de göreyim. Sohbetten sonra arkadaşlar aşağıda isimlerini yazdırsınlar. Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki, hiç bilenlerle bilmeyenler biri olur mu? Allah'tan ancak layıkıyla alim kulları haşyet duyar. Alim. Bunun için bir adım atmak lazım. Biz bir adım atalım. Allah bize öğretir. Birine bir şey anlatacaksak. Allah vel asr suresinde ne buyuruyordu? Bütün insanlar hüsrandadır. İman edenler, salih amel işleyenler, hakkı ve sabri tavsiye edenler müstesna dedi. Senin hakkı ve sabri tavsiye edebilmen için bilmen lazım. Öğrenmiş olman lazım. Bu hakkı Allah'ın hak dediği olması lazım. Aynı şekilde sabri tavsiye edeceksin. Bunu neyle tavsiye etmen lazım? Allah'ın ayetleriyle. Allah böyle buyurmuş deyip sabri tavsiye etmen lazım. Hak içinde, sabır içinde bilmen gereken şey nedir? Allah'ın kelamıdır. Bunu yapmazsan ne olur? Bunu yapmazsan Allah hüsrandasın derim. Hüsrana uğrarsın dedi bunu yapman lazım. En azından bunu çoğu çocuğuna yapman lazım. Ailene yapman lazım. Yakınlarına yapman lazım. Eğer Allah yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten kendinizi ve ehlinizi koruyun dediyse, sana bir de koruma vazifesi verdi. Ateşten koruma. Cehennemden ehlini, aileni Çocuklarını, çoluş çocuğunu koruma vazifesi verdi. Bu yükü sana yükledi. Bunu yap dedi. Kendini korursan ehlini de koruyabilirsin. Sen kendini korumazsan, sen bir şey bilmiyorsan ehline nasıl yardım edeceksin? Bırak onları ateşten korumayı, sen onları ateşe sevk edersin. Eğer Allah'ın kelamını bilmiyorsan, Allah'ın muradını bilmiyorsan, Ebedi hayat şakaya gelmez. Ebedi hayat dünyaya benzemez. Dünyadayken aşk kaldığında kardeşin sana ikram eder. Allah her yarattığı her mahlukun rızkını üzerine almıştır dedi. Sen mümin de olsan kafir de olsan Allah senin rızkını verir. Her canlının rızkı Allah'a aittir dedi. Ama ebedi hayat için sana herkese kazandığı vardır dedi. Herkese kazandığı var. Kimse kimseye yardım edemez. Kimse kimse için bir bedel ödeyemez. Kimse kimsenin yükünü almaz dedi, alamaz dedi. Herkese yaptığının karşılığı vardır. Çalışmasının karşılığı vardır. Ahirete neyi göndermişse ona o vardır dedi Allah. Onun için ahiret dünyaya benzemez. Dünya geçer. Bir şekilde nimeti alırsın ama ahiret böyle değildir. Cenneti kazanamadınsa cehenneme yuvarlandın demektir. Allah onun için genişliği yerle gök kadar olan cennete koşun dedi. Koştuk yetişemedik. Ne olur? Cehenneme yuvarlandık. Koşup cennete yetişmemiz gerekir. Bunun için hayırda yarışmamız gerekir. Bunun için önce anlamamız gerekir. Okumamız gerekir yani. Eğer Allah'ın ilk emri okudursa soracağı herhalde ilk soruda bu olması lazım. Gönderdiğimi okudun mu? Hani oku demiştim ya. Başlarken sana oku dedim ya. Kur'an okunan demektir. Kelime manası bu. Allah kitabına Kur'an okunan dedi. Okunan Kur'an demek. Okunmuyorsa ne oluyor o? Kur'an oluyor mu? Okurmayınca okur Kur'an olmuyor. Okunmayan. Yani sayfelerde yazı bir mushaf. Ona mushaf denir. Ona Kur'an denmez. Sen okuyorsan senin Kur'an'ın var demektir. Okunduysa o Kur'an oldu demektir. Onun için hep beraber okuyacağız. Çoluk çocuğumuza da okutacağız. Kardeşlerimiz, bayan kardeşlerimiz diğer tarafta ders veriyor. Onlar kız çocuklarına ders verecek. Burada da evet kardeşlerimizin erkek çocuklarına ders vereceğiz. Şartları, imkanları ne zaman müsaitse öyle yapacağız. Yani kardeşlerimize siz bizim şartımıza uyun, şartlarımıza uyun demiyoruz. Senin şartların nedir? Ben ona uyacağım. Ona uyacaksınız. Bütün kardeşlerimize söylüyoruz. Bir ay sonra hiç kimse ben Kur'an'ı okumasını bilmiyorum demeyecek. Dersi kendim vereceğim. Eğer aşağıda ona öğreten biri yoksa yeminle söylüyorum dersi kendim vereceğim aşağıdan birini gönderin aşağıyı ineceğim destini oradan vereceğim okuyacak ama bir ay sonra da okutacağım yalnız bütün kardeşlerimize okutacağız öğrenmiş bir öğrenmemiş mi Rabbinin kelamını öğrenmiş bir öğrenmemiş mi bakacağız ona yani hiç kimse mazeret üretemez Evet, Allah'ın zahir ve batın ismini anlatıyorduk. okumanın da zahiri ve batını vardır Zahiri kelimeyi söylemektir yüzünden okumaktır Zahiri tarafidi bu okumanın o okun, okuduğunun içinde ne var mana var Ne dedi Bunu anladığında bu sefer okumanın batınını yapmış oldu. O da bir batın daha vardır ki Ona da hikmet denir Allah'ın muradı denir Allah ne demek istedi Onu anlamak denir Belki dünyaya Öğrenmeye gelmişiz dememiz Doğrudur Öğrenmeye gelmişiz Anlamaya gelmişiz Tanımaya gelmişiz Bilmeye gelmişiz Neyi Kimi? Allah'ı, insanı, kendimizi, varlığımızı. Bunun için hem zahiri görmemiz lazım, hem de batını görmemiz lazım. Batına bakmamız lazım. Mesela Allah ayet-i kerimelerde onların gözleri var, görmezler, kulakları var, işitmezler, kalpleri var. Bununla Tahmetmezler, anlamazlar dediği hangi göz, hangi kulak, hangi kalptir? Elbette ki manevi. Manevi taraftır bu. Onları evet, hitap Resulullah Efendimiz'edir. Onları sana bakar görürsün. Onlar seni görmüyorlar dedi Allah. Bakar görüyorsun. Sana bakıyorlar ama seni görmüyorlar dedi. Nasıl? Baş gözüyle zahiri olarak seni görür, manevi olarak seni görmüyor. Görmeyen, görürse neyi görecek? Görürse Allah'ın Resulünü görecek. Görmeyince kimi görüyor? Görmeyince kendisi gibi bir beşeri görüyor. Baş gözüyle, sadece baş gözüyle zahire baktığı içindir. İnsan, insana bakınca, insan kendine bakınca, zahiri olarak eğer görüyor ve manevi olarak Hazreti İnsan'ı Allah'ın nefret ruhu görmüyorsa, o, o kör değil midir? Allah'tan olan o nefhâ ilahinin feryadını biri duymuyorsa ben Rabbimi istiyorum diyen feryadını duymuyorsa o sağır değil midir? Eğer bunları anlamadıysa o kalbiyle fehmetmiyor, anlamıyor demektir. Nasıl zahiri olarak gözümüze bir çapak girdiğinde, bir şey kaçtığında ne yapıyoruz? Oğuşturup hemen çıkarıyoruz. Hemen temizlememiz gerekir. Yoksa bakamayız. Gönlümüz de öyledir. Gönül bakışımız da öylesine kirlenir ve perdelenir. Ne yapmak lazım? Temizlemek lazım. Allah gerçek manada... Zahir ve batın ismine iman edenlerden eylesin bizi. Bir tek zahire bakıp, batın ismini, batını inkar edenlerden, yok sayanlardan eylemesin bizi. Bir tek batın ismine bakıp, zahir ismini, zahiri inkar edenlerden, yok sayanlardan eylemesin bizi. Allah bizi kaybedenlerden eylemesin. Amin.